Ölen bir sanatçının şarkılarını dinlemek, ölen sanatçıya kabirde azap verir mi? Teşekkürler demişler. Şimdi e, ölen insanın şarkılarını dinlemek, kabirde niye azap versin ki? Yani o şarkılarda eğer e, bizim inancımıza, imanımıza, dinimize, ahlakımıza e, aykırı bir şey varsa, insanlara günahat teşvik ediyorsa. Hı hı. Veyahut da ibadetlerden alıkoyuyorsa, günah işlenmesine sebep oluyorsa, bu takdirde o insanın amel defterine günah yazılır. O zaten başlı başına ayrı bir. Tabii şey. yani genel olarak işte ölen bir insanın şarkısını dinlemek, ona onun kabir azabı görmesine sebep olur diyemeyiz. Ama bir kötü işe öncülük etmiş ise, hı hı. yani şarkı sözleriyle bir de şarkı sözler kendisine aitsa tabii. Ee, yani o zaman e, günah yazılır. Yani e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerif var. Mesela e, yeryüzünde ilk cinayeti işleyen e, Kabil, Hazreti Adem'in oğlu Habil'i öldürdü. E, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ye, ilk defa yeryüzünde cinayete o işlediği için yerinde işlenen bütün cinayetlerden bir hisse o ilk cinayeti işlene o cinayeti başlatana günah yazılır diyor. Ve men yeşfa şefaten haseneten yekulluhu nasibun minha ve men yeşfa şefaten seyyeten yekullu kiflimne. Yani kim bir iyi işe aracılık ederse ona ondan bir nasip vardır, sevap vardır. Kim de kötü işe aracılık ederse ona da o kötülükten bir nasip vardır. Dolayısıyla kötü bir işe öncülük ederse, aracılık ederse o takdirde o öncü aracı olan kimseye de günah yazılır. Şöyle düşünelim, bir adam bir içki türü icat etti. Bu günahı da hiç yoktu. Yani yeni bir içki türü icat etti. İnsanlar o içki türünden içtikleri sürece o İçkiyi icat eden kimseye de her içenin günahı kadar günah yazılır. Veyahut da bir e, kumar çeşidi icat etti diyelim. E, i̇nsanlar o kumarı oynadılar. E, o ilk e, icat eden, bu işi başlatan kimseye de ondan sonra bu günahı işleyen, o kumarı oynayan kimselerin e, günahından e, günah kadar günah yazılır. Diğerlerin günahında da bir eksik olmaz. Tabi tıpkı bunun gibi. Yani ölen bir insan şarkı sözleriyle veya söylediği şarkıyla bir günaha, bir harama aracılık ediyorsa, sebep oluyorsa hı hı. ona günah yazılır. Cenab-ı Hak bizi hayra önceyle Evet, yani. amin. O zaman dikkat etmek gereken bir konu.